Selamun Aleyküm, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Bugün önemli bir mevzuyu inşallah konuşmaya çalışacağız. Sizlerden gelen o kadar çok mesaj ve e-posta var ki şu son zamanlarda, böyle arada evlilikle alakalı programlar yapalım istedik, inşallah hayırlar getirir. Bugünkü programda evlilik içerisinde mutluluk mümkün mü? O kadar çok haber duyuyoruz, o kadar çok şey görüyoruz, yaşıyoruz ki maalesef bunlar acı tecrübeler, sanki evlilik bir işkence mi sorusu akla geliyor. Hayır, olabildiğince mutlu olmak mümkün nasıl mı? Daha önce tecrübe edilmiş ve başarı sağlanmış bazı maddeleri sizlerle paylaşacağız. Değerli kardeşlerim, Rum suresinin 21. ayetinde Şöyle buyruluyor, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Evlenmenin gayesi nedir diye sorsak birçok cevap alabiliriz. Lakin dinlediğiniz ayette çoğunun cevabını bulabileceksiniz. Mutlaka bir hikmeti var. Peki size sorsam, evlenmenin gayesi ne? Birçok cevap var demiştim ama ilk üçünün arasında huzur bulmak cevabı olduğunu düşünüyorum. Öyle, huzur bulmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Gelin şimdi ona geçelim. Kardeşlerim. Eşlerimizle olan ilişkimizle alakalı olarak Allahu Teala bize işaretler göndermiştir. Bunlar gerek okumuş olduğum ayet mealinde ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şeriflerinde de açık bir şekilde aktarılmaktadır. O mevzulardan birincisiyle başlayalım. Bir evlilikte olmazsa olmaz ve mutluluğun ilk kuralı Karşındaki insanın ihtiyacını gözetmek. Evet, evli insanların da tecrübe ettiği gibi, evlilikle ilgili sorunları şöyle bir toparlarsanız, evlilikte yaşanan birçok uyuşmazlığın, kavganın, birbirini anlamamanın nedeni, eşlerinin birbirlerinin temel ihtiyaçlarını göz ardı etmesinden kaynaklanıyor. Evet, peki kadınlar hangi önceliğe sahip? Kadınlar, sevildiklerinin sözlü olarak ifade edilmesi ve duygusal olarak tatmin olmak olduğunu açıklıyor eserlerde. Mesela, erkeklerin öncelikli ihtiyaçları nedir diye şöyle bir araştırdığınızda, erkekler de saygı duyulmak ister, fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasını ister denir. Buna benzer ifadeler var. Evet, bunlar doğru gibi görünüyor ancak, Bunlar şu zamanki gerçeklere biraz uzaktır. Çünkü hem kadınların da hem erkeklerin de ortak ihtiyaçları vardır. Nedir? Erkek de olsa kadın da olsa sevgiye muhtaçtır, saygıya muhtaçtır. İkisinin de hem fiziksel tatmine hem de duygusal tatmine ihtiyacı vardır. Tabi kadının da erkeğin de ifade yolları farklıdır. Yaklaşım biçimleri farklıdır. Bu ayrı bir mevzu. Kadın da, erkek de Allah huzurunda eşittir, insandır. Allah Teala her iki cinsiyeti de onurlu, haysiyetli, duyguları olan, fiziksel ihtiyaçları olan varlıklar olarak yaratmıştır. E zaten kadın ve erkek, evliliğin yapı taşı. İki karşı cins, program başında anlatmaya çalıştığım gibi, aslında fikirleri ortak olsa da, vücut dilleri ortak olsa da fıtrattan gelen bazı farklılıklar olabilir. Siz ve eşiniz farklı yerlerde yetiştiniz. Farklı anne, babaların evlatlarısınız. Tercihleriniz de farklı olabilir. Bu nedenle kadının ihtiyacı budur, önceliği budur, erkeğin önceliği budur demek net olarak söyleyebiliriz, tek başına doğru değildir. Ne kadar insan varsa o kadar bu çeşitlenir. Her insanın yoğurt yiyişi ayrıdır derler ya, bu da öyle. Eşinizi anlamak ve onun ihtiyaçlarına dikkat etmeniz için neler yapılabilir? Daha önce evlenmiş veya evlilik arefesinde ya da ileride evlenecek olanlar dikkatle dinlesinler. Karşı karşıya geldiğinizde özellikle evlenmeden önce, Evlilikte olmazsa olmaz dediğin o kırmızı çizgiler nedir diye bir sorun. Bu imkanınız varsa eğer, kırmızı çizgileriniz benim olmazsa olmazım dediğiniz nelerdir deyin evlilikte. Size karşınızdaki insan bir şeyler anlatacaktır. Bunu tartın, değerlendirin ve kendisine nasıl yardımcı olabileceğinizi, sizden beklentisinin ne olduğunu net bir şekilde hiç böyle dolandırmadan, utanmadan sorun. Çünkü bunlar ilk başta konuşulduğu zaman rayına oturabiliyor. Erkeklerin de, kadınların da cinsel manada ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği gibi, ikisinin de buna hakkı olduğu gibi, ikisinin de sevgiye, ikisinin de şefkate ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir. Bu temel ihtiyacını gözet adını verdiğimiz Birinci maddenin sonunda şu uyarıyı da bir kez daha paylaşmak istiyorum. Erkek adamdır, ağlamaz, duygularını belli etmez veya etmemelidir demek oldukça yanlıştır. Ailenin içerisinde bir erkek, kadınını aynı zamanda annesinden yoksun kaldığı ihtiyacını giderme olarak da görebilir. Çocuğu yoktur veya çocuğuyla ilgili bir problemi vardır. Hanımını hanımı olarak sever ayrı ama anne sevgisi gibi bazen evladı yerine koyup bakabilir. Çünkü her birimizin ihtiyaçları farklı farklıdır. O yüzden bazen kocanızın annesi, bazen evladı. Çoğu zaman sırdaşı ve dostu olunuz. Hanım kardeşlerimizin de ihtiyaçları vardır. Erkeklerin de bilmesi gereken kadın sadece duygusal olarak yaratılmış yani duygu, merhameti, ön planda diğer duyguları gelişmemiştir, kendisinin fikri sorulamaz vesaire değil. Onda da mesela ne var? Erkek adam ağlamaz derler. Hanım kardeşlerimiz için de saçı uzun, aklı kısa diye saçma sapan bir tabir var. Burada da erkekler olarak ne düşünülecek? Ben gerek işimle alakalı, gerek ev ile alakalı, veya kendimle alakalı bir sorunumda veya fikir almam gerekiyor. İlk olarak hanımımla istişare etmeliyim. Bu çok önemlidir. İlerleyen dakikalarda sizinle paylaşmaya çalışacağım sağlam bir evlilik yapmak istiyorsanız saygı, sevgi sınırlarını aşmamak kaydıyla laubalilik olmadan bu samimiyeti kurmak gerekiyor kardeşlerim. Evet, birinci malzememiz Güzel bir evlilikte iki kişinin kadın ve erkeğinde ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarının olduğunu bilmek ve kadın ve erkeğin birbirlerine bu konuda saygılı davranmaları, karşıdaki insanın, karı veya kocasının nasıl sıkıntısını giderebilirim, ihtiyacını ne derecede tatmin edebilirim buna bakmalılar. İkinci maddemiz sevmek. Ama nasıl sevmek? Öyle ya, seni seviyorum, sensiz yaşayamam, ben sensiz bir ölüyüm diyen insanların birkaç ay sonrasında birbirlerini öldürecek hale geldikleri görülüyor. Bu nasıl bir sevgidir? Evet, birbirini Allah rızası için sevmektir. Allah için sevmek ne demektir? Karşınızdaki insanı sevmenizin, manası sizin sevdiğiniz insanı yaratan, sizi yaratanın da, sizi bir araya getirenin de, bu nimeti verenin de Allahu Teala olduğunu bilmektir. Allah rızası için sevmek nedir? Karşınızdaki insanın hem bu dünyada hem de ahirette saadet içerisinde yaşaması için kendin için ne istiyorsan onun bir fazlasını da istemektir. Kuru kuruya seni seviyorum demenin tek başına bir manası yoktur. Papağana da bunu ezberleşseniz günde bin defa seni seviyorum diyecektir. Seven, sevdiğini anlamak ve sevdiğine ahireti içinde üzülmesi anlamına gelir. Seven, sevdiğinin kötülüğünü istemez, acır, kıyamaz değil mi? Birbirimizi Allahu Teala nasıl sevmemizi istiyor, Hangi sorumluluklar bize veriyorsa o şekilde davranmaya çalışacağız. Müslüman hanım ve koca Allah'a yakınlaşmak için birbirlerine yardımcı olmalarının farkına varırlar. Derler ki, gel kocam, gel hanımım, beraber seninle inşallah cennete gidelim. Ben sana değer vereyim, sen bana değer ver, birbirimizi sevelim. Aramızda bazı sürtüşmeler şunlar bunlar olursa her şeyden ama her şeyden önemli olanın ahiretimiz, dinimiz olduğunu bilerek gel birbirimize sabredelim. El ele şu dünya bataklığından cennetteki o güzel diyarlara gidelim derler. Ve birbirini sevmek neydi? Ahiretini merak etmekti. Ahiretini kazanması için elinden geleni yapmaktı. Karı koca ne yapacak? Kocasının, karısının, cennet yolcusu ve o yolda olması için elinden geleni yapacak. Gerçekten mutlu olan karı ve koca, Allah'ın rızasını kazanmak için evlenen ama dengeli bir sevgi içerisinde olan, sen olmazsan ben ölürüm diyerek intiharın eşiğine gelmeyecek derecede seven, çünkü ahireti düşünen insanlardır, diyelim. Yine, Ailede olmazsa olmaz denilen mutluluğun o formüllerinden bir tanesi maalesef çok az kullanılanı, belki bu programda anlatacağımız bu maddeler arasında en cılız ve en bilinmeyeni takdir edilmektir kardeşlerim. Evet yanlış duymadınız, belki şu an şaşırdınız takdir edilmek. İnsan ilişkilerinde bu temel ihtiyaç o kadar önemli ki, ve bu ihtiyacın en çok basidi alındığı yer evlilik tam tersine aslında en çok onun olması gerekiyor. Biliyorsunuz insanlara merhamet etmeyene Allah Celle Celaluhu da merhamet etmez buyruluyor. Buyurun bir ayet okuyalım. İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde buyruluyor. Mealen hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti, buyruluyor. Allahu Teala eşlerimizin bizim üzerimize bahşedilen birer lütuf ve nimet olduğunu bildiriyor. Bizim için hem zihinsel olarak, hem fiziksel olarak, hem duygusal olarak rahatlık veren, bir kaynak olarak aktarılıyor bize. Müslümanlar Allah'ın emrini uygular ve olabildiğince mutlu olmanın peşinden giderler. Onlar birbirlerinden her gün için minnettar olursa Allahu Teala işte okuduğumuz ayette söz verdiği gibi mutluluklarını arttırır. Kardeşlerim, burada bir de uyarı var. İnkar edenler için Gerçekten benim azabım şiddetlidir. Yani, madem evlendin, evliyken ne yapman gerekiyordu? Ayette bildirildi. Buna sırtını döndün, kulağını kapadın, gözünü yumdun, kaybedenlerden oldun demektir Allah muhafaza. Kaybetmek sadece namaz kılmamakla, içki içmekle, büyük günahlarla, yapmamamız gerekenlerle olmuyor. Bakın, hanımının, veya kocanın hakkını yerine getirip getirmediğinden de sorguya çekileceksin kardeşim. Peki takdir edilmek neden bu kadar önemli? İnsanın bir iş yaptıktan sonra bir teşekküre hakkı vardır derler. Birisi yemek yaptığı zaman bir teşekkür bekler. Birine bir e, karşıdan karşıya geçirdiniz. Eğer size sağ ol evladım veya Allah razı olsun demezse ya bir teşekkür bile etmedi derler. Aslında iyiliğin en güzeli karşılık beklemeksizin yapılanı doğru ama bizim içimizde bu yok. Biz takdir edilmek istiyoruz. Amiyane tabirle bir erkek açısından bakacak olursak erkek evin reisi olduğunun hissedilmesini ister. Bu tabi erkekten erkeğe değişir, kimisi despot bir şekilde bağıra çağrı veya şiddet uygulayarak bunu elde etmeye çalışır. Bunu reddediyoruz ayrı ama bir erkeğin evde sanki varlığı yokluğu hiç belli değilmiş gibi olması, sözünün dinlenmemesi ve kendisinin yaptıklarına değil de yapamadıklarına, hanımının istediği fakat kendisinin alamadığı şeylere odaklanılıp da beceriksiz olarak addedilmesi bir erkeğe yapılacak en kötü işlerden bir tanesidir. Tam tersine bazen buna amiyane tabirle pohpohlamak deriz. Hayır buna gerek yok, abartılı şeylere gerek yok. O hanım kardeşim bir ekmek aldığı zaman ben kocama teşekkür mü edeceğim? yani görevi değil mi? Demeyecek arada Allah razı olsun senden. Ne iyi düşündün. Mesela diyelim bir peynir aldı. E ne var hanım bunda alacağım. Yani öyle aileler var, zamanımızda başında evinde, dizinin dibinde kocası olmayanlar da var. Şu kadar şu kadar farklı yerlerde olanlar var. Senden Allah razı olsun. Deseniz ne çıkar? Aynen erkekler için de böyle. Ne kadar zaman oldu acaba hanımınızı takdir etmeyeli? Hanım, Allah senden razı olsun. Ütümü yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Yani demene gerek var mı? Görevi bu. Diyemezsiniz. Bir teşekkür etsek ne olur? Bundan sonraki hayatımızda, evli insanlar için söylüyorum, bir fırsatımız var. Hanımınızın sizden razı, kocanızın sizden razı olmasını istemez misiniz? Ahirette her insanın karşısındakinden zerre miskal yani küçücük şeyleri bile haksızlığı alacağını biliyorsak, neden hanımımızla, kocamızla orada mücadele edelim, mutlu olmak varken? İşte o yüzden takdir edelim. Sağ olasın, Allah senden razı olsun. Aa, eline sağlık, ne güzel olmuş. Bir ağzımızdan çıkacak cümleye bakıyor dikkat ederseniz. Ama işte iblis, Ah o iblis, ezeli düşmanımız, orada da karşımıza çıkıyor ve ağzımızdan o güzel kelimelerin çıkmaması için ve hanımınızın, kocanızın kötü yönlerini, hatalı yönlerini devasa göstermek için elinden geleni yapıyor. Halbuki şöyle bir haberleri izleseniz, etrafta gördüğünüz, duyduğunuz, karı-koca arasındaki olumsuz şeyleri, bunca cinayeti, boşanmaları, sorumsuzlukları, biraz gözünüzün önüne getirirseniz, kocanızdan veya hanımınızdan ne kadar istifade ettiğinizi ve sizin için bir nimet olduğunu bilip Allah'a şükrederdiniz. Geçmişe bir sünger çekin bugün. Eşinize karşı ne kadar minnettar olduğunuzu hissettirmeye çalışın. Bu erkekliğinize bir zarar vermez veya kadınlığınıza bir leke sürmemiş olursunuz. Gülümsemeye çalışın. Teşekkür ederim. Hayatımda olduğun için, yanımda olduğun için deyin. Ya Allah razı olsun deyin. İşte bunlar bir evliliğin olmazsa olmazlarıdır. Küçük gibi görünen ama aileyi kurtaran mevzulardır. Bir erkek ve kadın, çok affedersiniz, konu iyi anlaşılsın diye bu örneği vermek istiyorum. Kedi-köpek kavgası derler ya bir araya geldiği zaman, öyle bir... Mücadele içerisinde olmamalı. Ben haklıyım, hayır efendim ben haklıyım değil. Senin de haklı olduğun yönler olacak, benim de olacak. Benden daha üstün olduğun özelliklerin olacak, benim de olacak. Biz bu evliliği hangimiz daha üstünüz moduna girmek, hangimiz suçluyuz diye ötekini basite almak için değil, Allah'ın yolunda şu dünyada yaşayacağımız kaç senemiz var? Üç beş lokma giyeceğimiz bir iki hırka, alacağımız birkaç nefes, onu da beraber can yoldaşı olalım, gel bu işin ucundan beraber tutalım diyerek halledeceğiz. Yine bir başka maddedeyiz. Ne zaman hiç ortada bir sebep yokken hanımınıza veya kocanıza tebessüm ettiniz? Dalga geçer gibi alay ederek gülümsemeden bahsetmiyorum. Veya karşınızdaki kocanız veya hanımınız ne zaman size gülümsedi? İnsan durup dururken güler mi, tebessüm eder mi? Peki başka bir şey söyleyeyim. Her tebessüm ettiğinizde Allah rızasını düşünerek bir sadaka verme sevabını aldığınızı biliyor musunuz? E biliyorsanız niye bekliyorsunuz? Cebinizden para çıkmadan, bir kuruş bile vermeden sadece bir tebessüm, önceki yaşadığınız tartışmaları biriktirip biriktirip böyle sanki bir kasaya koyduğunuz, Günü geldiği zaman açmam lazım dediğiniz o dehlizli kuyulardan bahsetmiyorum. O gün için gülmemeniz, tebessüm etmemeniz için, gülümsememeniz için daha doğrusu sebebiniz nedir? Allah'a şükredin ve gelin eşinizin yüzüne tebessümle bakın. İlk başta tabii eğer çok tebessüm ehli olmayan birisiyseniz ne gülüp duruyorsun ya falan diye bir tepki alabilirsiniz. Ama sonra anlaşılır mevzu. Yani işin özü, eşiniz hakkında iyi niyetli olun kardeşlerim, hüsnü da bulunun. Yani benim hayatımı mahvetmek istiyor, kocam benim ölmemi istiyor, hanımım benim delirmemi istiyor, hanımım benim düşmanım, kocam benle dalga geçiyor. Şöyle bir kaş göz hareketi yaptı, ağzından şu cümle çıktı, hüsnü da bulunmaya ne dersiniz? Diğer bir madde kardeşlerim, tebessüm etmek kadar önemli zaman ayırmak karına kocana E ben akşama kadar zaten çalışıyorum. Ev hanımı kardeşim de evde ise ben de akşama kadar bulaşık çamaşır zaten e, ayaklarıma kara sular iniyor yani değil mi? Yemekte bir araya geliyoruz. Ev zaten gidiyoruz yatıyoruz. Aynı yastığa baş koyuyoruz. Hayır kardeşim. 15 dakika da olsa yarım saat de olsa bölmeden gözünün içine baka baka nasılsın? Günün nasıl geçti? Ne yaptın? diye sor. Bunu kocalar hanımlarına sorsunlar. E ev hanımı ne yapacak? Ya çamaşır, bulaşık, temizlik ne var? Olsun, hal, hatır. Ona zaman ayıracaksın. Elini yüzünü yıkadın. Şöyle yemeğinizi yediniz. Hatta yemek sofrasında da bunu söyleyebilirsiniz. Nasıl geçti günün? Ne yaptın? Ama bunun için cep telefonunuz yanınızda olmasın lütfen. Hanım kardeşim de. Hoş geldin dedikten sonra, yemeği yaptınız, ne bileyim işte yediniz afiyetle. Sonra oturdunuz, şöyle tebessümle, ismiyle hitap edebilirsiniz veya canım diyebilirsiniz. Nasıl olursa, böyle içten samimi bir şekilde günün nasıl geçti, herhangi bir yaramazlık var mıydı, yoruldun değil mi bugün? Bak, birkaç cümle toplasanız, bir dakika, iki dakikayı geçmeyecek ama karşınızdaki insan kendisinin değerli olduğunu, en azından sizin gözünüzde değerli olduğunu düşünecek, ona zaman ayırmanın kendinize de geri dönüşleri olduğunu hissedeceksiniz ve bunu yaşayacaksınız. Öyle insanlardan mesajlar alıyorum ki, ''30 sene diyor, 40 sene diyor İbrahim evladım diyor, şunu şunu yaşayamadık, bunu bunu söylemedi, şu olmadı, bu olmadı, hayatım zindan gibi geçti. Çocuklar yüzünden ayrılamadık, o beni anlamadı, ben onu anlamadım.'' Ve konuşmadık diyor bir şeyleri. Öyle bir diyor birbirimizde didişmek, inatlaşmak durumuna gittik ki, küçücük şeyler diyor, bugün diyor aklıma getiriyorum, şunları, bunları, onları, onları toparlasan küçücük bir şey ama diyor ne kadar büyütmüşüm. Çünkü ön yargıyla bakmışım. Çünkü az önce verdiğim örnekte olduğu gibi kalbim kırılmış, konuşup da az önce benim kalbimi kırdın diyeceğime içime ata ata ata, Artık nasırlaşmış ve ben kin duyar bir insan olmuşum. Evim benim cezaevine dönmüş. Çünkü iletişimim yok, konuşmamışım. İşte bu şeytanın en sevdiği işlerden bir tanesidir. Müslüm'de geçen bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz buyurun, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra bölük bölük askerlerini gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır. Yardımcılarının biri gelir de, şöyle şöyle işler yaptım der. İblis ona, senin yaptığın çok önemli bir şey değil der. Sonra onlardan bir diğeri gelir ve o, Karı kocanın arasını iyice ayrıncaya kadar, onlar boşanıncaya kadar peşlerini bırakmadım der iblise. Bu ifade üzerine iblis o yardımcısını kendisine yaklaştırır ve sen ne güzel bir iş yapmışsın diyerek onu takdir eder, ödüllendirir. İşte iblisin de bizimle uğraştığını, hanımının kötü yönlerini, kocanın kötü yönlerini Everest dağı gibi göstererek hanımının, kocanın onca iyiliğini, onca senin için yaptıklarını böyle ayağının ucuna değen küçücük bir tümsek olarak gösterdiğini unutmamak gerekiyor. Şeytanın en önemli geliri karı koca arasındaki geçimsizliğin ortaya çıkması ve birbirlerinden karı kocanın ayrılmasıdır. Bugün uzaktan komanda neredeydi kavgasından boşanmalar, senin çorabını toplamaktan bıktım diye boşanmalar ve daha aklınıza ne gelirse saçma sapan o mevzulardan boşanmalar var. Aile yuvası perişanı olursa, çocuklar mağdur olur. Çocuklar mağdur olursa, anne babası olmadan büyüyen çocukların maalesef gençliği de zor, gelecekleri de zordur. Hem de kadıncağa zor duruma düşer. Bak, Şeytan bir taraftan bir bombayı bırakıyor. Bu bomba nasıl patladığı zaman şarapnel parçaları olur. Hem çocuk bir tarafta, kadın bir tarafta toplum da mahvoluyor. İşte onun için anlayışlı olmaya dikkat etmeliyiz. Zaman ayırma mevzusu da çok çok önemli. Peki, daha inşallah konuşacağız. Önümüzdeki haftalarda yine böyle arada... Evlilikle alakalı kadınlara özel, erkeklere özel, evlilikten önce yapılması gerekenler diye konu başlıkları açabiliriz. Ama şunu unutmayın, bugünkü programın şu son dakikalarında bu önemli ikazı da yapmak istiyorum. Şeytan, evlilikte bir fitne çıkarmak isterse, öyle herhangi bir kurala bağlı olarak bunu yapmaz. Ve insanı beklemediği yerden vurur. Neden sinir oluyorsan o şekilde gelir. Çok affedersin ağzını şapırdatan bir eşin vardır. Senin onca hatayı kabullenecek bir gönlün var ama çocukluğundan beri takıntı olmuştur. Veya temizlik konusunda çok titisindir. Karşındaki insan da bunu göremiyorsun Vesaire vesaire. Bunlar konuşularak olur. dememe ne gerek var kendisin bilmiyor mu sanki diye başlayan cümleleri çok duyduk. O yüzden ölmeden önce ne olur? Şeytan sizin evinize müdahale etmeden önce düzgün bir şekilde seviyeyi kurarak ve koruyarak konuşun birbirinizde. Bunun dışında ben ne yapmalıyım? Sabahleyin işe gidiyorsunuz, Felakna surelerini okumayı unutmayın. Akşam eve geldiniz, yatağınıza yattınız, karı koca birbirinizi hatırlatın. Karım, kocam ee, dualarımızı okuyalım mı deyin. Biraz daha... Cümlelerinizi kaba değil de naziklerden seçmeye çalışın. Daha insanı sakinleştiren, mesela arada bir tartışma var, ne diyorsun sen falan değil, tamam canım gibi. Şeytanı sevindirmeyelim, hadi biraz sakinleş. Bu cümleler tartışmayı sonlandırabilir. Eğer hızlı bir şekilde sinirleniyorsanız, Allah'a sığınmalısınız. Eğer hanımınız, kocanız hakkında Birinin bir şey dediğini duyarsanız, bunun şeytanın fısıltıları ve tuzakları olabileceğini düşünün. Ve eğer buna sebep olacak bir şey olmadığını düşünüyorsanız, hemen eşinizin güzel huylarını hatırlayın, şükredin, böylece şeytanı da evinizden kovmuş olun. Lakayt olmayacak, vakarlı olacak, birbirine karşı böyle kibirlenmeyecek, Saygı, samimiye çerçevesinde, fedakarlığın, evin her yerinde görüldüğü ve muhabbetin Allah rızası için olduğu, birbirinin ihtiyaçlarına dikkat eden, şeytanın oyunlarına gelmemek için birbirine sabır ve tahammül gösteren, mizac farklılıklarının olabileceğini, insanların zevk ve tercihlerinin farklı olabileceğini düşünüp, Hanamanın kocasının güzel yönlerini takdir eden, unutmayan, en önemlisi Allah Celle Celaluhu için birbirini seven eşler olabilmeniz, olabilmemiz duası ile efendim. Sürçili isanettik affola. Yarabbi, yarabbi, yarabbi. Evli olan kardeşlerimizin hanımı ve kocasıyla, evlatlarıyla, anne babalarıyla olan problemlerini. Son nefeslerinde dahil olmak üzere ne olur gider? Ya Rabbi, karı-kocanın arasına muhabbet ver. insi ve cinni şeytanların şerrinden onları, yuvalarını, sevgilerini muhafaza eyle. El ele cennete gitmelerini nasip eyle. Ya Rabbi, eğer arada kırgınlıklar, haksızlıklar, kötülükler varsa, hangi eş hatalıysa ona hatasından ders almasını nasip eyle. Ve ne olur? Bizleri nefsimizde baş başa bırakma. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed.